Mühtedi. İhtida eden, doğru yola giren, Müslüman değilken iman edip İslam dinini kabul eden ve bu dinin kurallarını içtenlikle yaşayan kimse.